Evet açık radyo orası 94.9 açıkradio.com ve 12. radyo şenliği dediğimiz şey devam ediyor. Daha ilk günündeyiz. 8 gün daha var bunun arkasından. Oldukça bütün bu teknik felaketlerimize rağmen sabah telefon hatları PTT'den dolayı bozuldu. Eski hattımız üzerinden destekleri almak zorunda kaldık. Arkadan <gülüyor> jeneratörde problem oldu. Oho. UPS'ler bozuldu. Hepsi bir arada oldu bunların ama azimle devam ediyoruz. Yayın kesilmedi fazla. <gülüyor> Toparladık Geçmiş ve olsun. devam ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Önder Focan'la beraberiz. Çok eskilerden dostumuz. Müzisyen programcımız aynı zamanda çeşitli programları da yaptı. Başak Yavuz da bizimle beraber kaldı. Evet kaçırmadım bunu ben. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle <gülüyor> oturuyoruz Evet. Evet tekrar hoş geldiniz diyelim. Hoş Önder bulduk. seni bunca zaman sonra görmek yüz yüze görmek de gayet keyifli. Ben keyif de çok iyi. Ben de özlemişim. <gülüyor> Bakıyorum e, 90, 1999'dan 2002'ye kadar caz standartlarında açık radyoda program yapmış. 17. yayın döneminde 2003'te Müteversil. Evet. Var. Nedir bu? Böyle hani <gülüyor> eski Türkçe Osmanlıca gibi tınlıyor ama evet. E, İngilizce bir kelimenin mü olunca Arapça mı Fasça mı bilmiyorum. Yani e, ekle, önekle türetilmiş bir kelime. Bir espri aslında. E, Ronnie Marghilis'in esprisi bu. <gülüyor> Ronnie de ortak <gülüyor> evet, dostumuz. Evet, benim çok hani müzikal şeylerimin bakışımın geniş olduğunu falan konuşuyorduk. Osman Tümay ile birlikte falan. Osman öyle söylemişti. Ha, önder müteversil desene dede. Yani Versus Tylin önüne mü ekledi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> müteversil. <gülüyor> Benim de çok hoşuma gitti. Böyle biraz geniş perspektifli bir jazz e, programı olunca o zamanki program ...azını da Ronie'den öğrendiğim müteversili koymuş olmuş. Evet, 12 sene öncesinin şeyi bu da. Arkadan da e, 2005'te de Terennüm diye Ercüment Vural'la birlikte. Evet. Evet. Bunların hepsi caz programlarıydı değil evet. mi? Caz standartları bir yana. O zaten adından belli ama ötekilerin caz programı olduğunu evet. da söylemek evet. gerekiyor. Epey bir geçmişe dayanan bir şeyimiz var. Evet. Çok aslında hem... Bir dönem yayın kurulu toplantılarımız da oluyordu. Evet. <gülüyor> evet doğru. Tam kaç, kaç yılıydı hatırlamıyorum ama 2000-2001 falan mıydı? Sanki. O, o civar olması lazım evet. yani 2000'de evet. diye hatırlıyorum bende. Ee, ve yani 20. yıla gelmiş olduğumuzu hayretle e, fark ediyoruz doğrusu. yani Hep söylediğimiz bir şey vardı. Yani biz e, ilk bu kuruluş sırasında çeşitli arkadaşlarla konuşurken programları nasıl yapalım edelim diye formatlama şeylerinde ısrarla ve yüzün üzerinde programcı ve dünya yüzündeki merak konusu olabilecek her şeyi ve her türden Müzik yani pop da dahil ama yani onu onu da dışarıda bırakmadan ama çok daha çeşitli kültürlerin buluşmasını uh -huh. öngören müzik programları yapmaya çalışırken hepsini birden koyalım ya kim dinler nasıl olur filan kalmadı Kal, yapalım hepsini dediler dedik. Ama işte altı ay bilemediniz bir sene dayanır ne yapalım gene de çok iyi bir başlangıçlanmıştı. Şimdi geldik 20. yıla bayağı. Demek 20 yıl olmuş ben şeyi hatırlıyorum. E, TRT'de bir ne var ne yok diye bir program vardı. Biz bu programda çalan orkestraydık. Ömer Madra geldi ve bu radyo projesini tam hayata geçirmek üzereydi. Orada anlatmıştı ben çok iyi hatırlıyorum onu. Ben e, hiç hatırlamıyorum anlat anlat. Ali <gülüyor> Saydam'ın programıydı. Evet, evet. Ben de bizde hep işte sohbetleri de karışıyorduk program orkestrası olarak da canlı yayındı zaten <gülüyor> Şimdi çok iyi hatırladım anlattıkça <gülüyor> evet. çok tuhaf. Evet. Demek 20 yıl olmuş. Evet. Evet. bir de şeydeydi de, bu hani bu projeden bahsettiğini hatırlıyorum ben. Esma Sultan'da bir İstanbul caz Cazfest yoksa açık radyonun tanıtımını mıydı? Evet o, o açık da, daha tamam. açık radyo yoktu. Yoktu evet tamam şimdi atalım. O Haziran'dı. Evet evet. 2000, evet. E, 1995 yılı Haziran ayıydı. Hmm. Bir tanıtım yapmamız gerekiyor bu radyoyu böyle duyuralım diye. evet. Oradaydı, ben oradaydım da. <gülüyor> evet, böyle şey yapınca da şimdi Başak belki olmamıştı o zamanlar. Yok canım o kadar da değil, fakat müthiş bir keyifle şu anda sizi dinliyorum hiç. <gülüyor> e, o zamanlar ben daha herhalde 20 yaşlarımda falan o kadar da. 15, 15 mi oldu? Ay. 15. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte <neyse>. böyle oluyor. <gülüyor> Mesela şimdi benim e, torunum var 15 yaşında. Yani o, onunla hiç ortada filan yoktu. Daha beş sene var evet, onun doğmasına evet, falan. Evet. Ee, sizin ben, de maceralarınızı biraz alalım. Yani caz dergisi var bir de Nardis var. Şimdi bu kısımlar aslında Zuhal'in yani eşimin Zuhal Focan'ın caz dergisini keşke olsaydı anlatsaydı. O da tam aynı yıl başlamış. Yani açık radyo ile birlikte başlamış. Ve o da acaba sürer mi gider mi bir sayı iki sayımı derken 20. senesi bu sene. E, Caz dergisinin editörü Zuhal. Evet orada katkıda bulunmaya da çalışmıştık. Zuhal'i de ayrı çağıralım. Tamam. Evet sen, senden bağımsız <gülüyor> evet. olarak çağıralım. O, bunları o anlatsın. Nardis'in de şeyi yani e, ne diyeyim. ...halkla ilişkilercisi aydınlık yüzü... ...ve sahibi deriz Zuhal. Yani biz hep... ...negatif taraftan bakarız. Hesapları... ...kitapları falan şey yapmak için... ...Zuhal hep böyle hani pozitif taraftan bakar ki... ...aslında insanlara bir... ...pozitif imaj vermen lazım ki insanlar... ...o akşamını orada geçirsinler. Yani tamam müzik tamam da... ...eğer orada... Bir negatif bir enerji olursa o herkese yansar. Müzisyene de. Zuhal o kısmını çok iyi tutuyor. Sürekli işinin başında aynı Ömer Maddın'ın açık evet, yıllardır. Yani, yani büyük aylardır, bir istiklardır aslında. Aşırı. Evet. <gülüyor> evet Nardis'te yani Jazz Kulübü Nardis'te 13. senesi e, bitiyor. Hatta işte Nisan ayında özellikle çok yabancı konuğumuz olacak. Denaderoz var. E, Dina Solüzü var. Onlar ikişer konser çalacaklar özellikle yaşayan Hayati Kafe var. Ee, şey hmm, Eric Alexander var şu anda New York Science'ın önemli tenor saksofoncularından grubuyla geliyor falan. Hayati Kafe ile de bunca yıl sonra ilk defa Naim Dilmener sayesinde etraflı bir mülakat yapma Aa, fırsatımız süper oldu. Süper olmuş. Süper olmuş. Çok yani kimse artık o kadar uzun zaman geçmiş ki bizim benim iyi hatırladığım bir dönemde Çok ender e, rastladığımız türde caz müzisyenlerinden, şarkıcılarından biriydi Hayati Kafe. Onu yakalayınca çok sevindik yani ve burada etraflı bir mülakat gerçekleştirdik. E, den, dinleyicileri hatırlatmak için de söylüyorum. Yıllardır İsveç'te yaşıyor. Evet. E, onun için yani ortalıkta yokmuş gibi duruyor hı. ama aslında. Faal, faal. Evet, evet gayet faal. Evet. Yani müziğini yap yapıyor. Çok da mütevazı. Çok şeker çok hoş bir mülakatta gerçekleştirdiğimizi hatırlıyorum. Ya çıkıyor böyle işlere de yaramaya çalışıyor yani. Süper. Şeye Dünya Caz Günü'nde bizde Hayati Kafe sahne alacak. 30 Nisan'da. 30 Nisan. Evet Hadi dilim buradan. Yani baya hem Caz Dergisi yani onu Ruhelle ayrıca konuşmalıyız muhakkak. Ama caz kulüpleri açısından da bu kadar istikrarlı ve kalıcı bir şey kurabilmekte de kolay değil evet. yani. Evet Avrupa'da bile zor. Şu anda Avrupa'da bizdeki gibi altı gün canlı müzik çalan yer yok. Yani iki gün, üç gün, dört gün, beş gün var. işte Rory Scots falan bir iki tane. Ama çok az var. Böyle şey mesela Finlandiya'da yok. Çok yakından biliyorum. Bütün Baltık ülkelerinde yok. Bizde altı gün var. O ciddi bir şey. Yılda 285 konser düzenliyoruz aslında. Evet. <gülüyor> 13 yılda 13 çarpı 285 konser. Evet, ve sadece caz stilinde yani. Evet. evet. Birazcık, Bir birazcık komşuları koyuyoruz. Yani özellikle ben sevdiğim için... Işte ...Türk sanat müziği... ...şeyli. Aslında bizde bulutsuzluk özlemi de çaldı akustik olarak. Moğollar da çaldı. Pazartesileri biraz böyle... ...bizim sevdiğimiz, diyaloğumuzdan olan... ...yani sevdiğimiz derken... ...her konuda sevdiğimiz, arkadaşlarımızın da... ...eğer onlar uygun görürlerse... Sahne alıyorlar Biz zevk de alıyoruz öyle. Evet yani açık radyoyla da biraz böyle bu açıdan paralellikler var. Biz de başından beri daima e, yani binbir çeşit e, müzik olsun istedik ama klasik batı müziği de klasik Osmanlı Türk müzik evet. de. Türk halk müziği de Amerikan folk hatta e, yani e, folk klasiklerinin yanı sıra. E, ...Country Western üzerine de program... Yani ...Country dalında da müzikler yaptık... ...ve dünya müziğini de... ...fazla övünmek gibi olacak şimdi ama... ...Açık Radyo başlattı yani... Hı hı. ...World Music denen... Evet. ...janrı e, kimse... ...kullanmıyordu bizim... Neydi o şey? Ahmet Mehmet kardeşler, Ulu kardeşler... Evet. ...ve Cem sayesinde... Hı hı. E, ...beraber başlattık ve... ...çok yaygın oldu yani. Şimdi Reha Bey de öyle bir program... Yapayım. ...Reha Bey ile biz peş peşe bir şarkı var. Rehauz, evet. evet. O tabii... En ...dünyadaki en eski arkadaşlarımdan... ...biri benim ve... ...onunla maceramız <gülüyor> ayrı. Yani o genel bir şey. Yani 1900... 57'den beri arkadaşım <gülüyor> zorla kolundan tutup buraya soktum ama merak onda da işte merak sendromu var yani meraklıdır ve antropolojik bir yaklaşımı var bütün kimin hangi dille meraklıdır yani çok ilgilenir 30-30 tane filan plağı vardı. Sen burada e, dünya müziği yapıyorsun dedin. <gülüyor> Nasıl yani filan dedi. Valla başkasını tanımıyorum dedi. <gülüyor> Ama şimdi çok, 30 plaktan çok fazlası var. LP'den evet. binlerce CD'si evet. var. Evet. Böyle devam ediyor yani. Evet, evet e, Önder evet. bir arada bir şey çalalım sonra devam edelim sohbetimize. Olur şimdi bir de Yani onu söylemedi de ben müzisyenliği, besteciliği, aranjörlüğü de sürdürüyorum. Şimdi onu oradan bir parça çalacağız. Benim bir albümden bir parça çalacağız galiba. 36 milimetre biyometrik albüm var 2009'da yaptık tahmin ediyorum. Oradan Kinetik diye bir parça. Şanova Ülker, bu ıı, Hakan Çimenot, Engin Recepoğulları 3 Nefesli. E Erdalak yol Eddi Safuz oldu. Bas ve davul, bir de gitar var. beste ve düzenliyor benim. Kapağı da çok güzel. Gitar, gitar benim, evet. Evet. Onu da senin. Gitar benim evet. Ondan söyleyelim ee, söyler misiniz telefonunu lütfen arkadaşlar? Evet 0212 343 4040'ı <gülüyor> eğer aramak isterseniz ve destek olmak isterseniz bu numarayı arıyorsunuz. 343 4040. Bizler de buradayız. Aramanızı bekliyoruz. <gülüyor>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 Evet Açık Radyo Burası 94.9 Açık Aynı zamanda Önder Focanı gitarist, müzisyen ve programcımız aynı zamanda Başak Yavuz'la birlikte konuk ediyoruz. 10 yıl olmuş baktığıma göre değil mi arada? En son şey benim Açık Radyo programının bitmişsi mi? Evet evet. evet. En son ben geçenlerde bir Başak'ın programına geldim buraya. Evet. <gülüyor> bir şarkım var evet. evet bir şarkım var evet. programına. Ya bu yılları yani Önder bize kattıklarını söylememize bile lüzum yok ama açık radyoda olmanın sana nasıl bir etkisi oldu? Bu gibi bir konuda bize bir şeyler söyleyebilir Tabii misin? Tabii ki katmak değil ben önce paylaşım. Ya insanın e, hayata bakışı kültürel tercihleri Bunlar yani davranış biçimleri uygun olan insanlar ve gruplarla birlikte olmak bir şeyler üretmek onun için bir paysa pay ne diyeyim emek sahibi olmak ona bir şey katkıda bulunmak elinden geldiğince ayrıca da karşılıklı bir şeyler almak güzel bir şey yani insan biz bunun için yaşıyoruz zaten yani insanlar böyle yaşıyorlar yani herkes kendine uygun insanları kuruluşları e, misyonları buluyor ve onun için de bir şey alıyor. ...yer alıyor. Dolayısıyla da... ...ben en azından son derece keyif aldım. Hiçbir şey olmadıysa... ...bu programlardan bir de. Ayrıca da... ...hakikaten çok... Hala o... ...kuşak devam ediyor. Akşam 17'deki... ...şey, o evet, standartları. Evet, caz standartları. Ee, Atilla... E, Aksoy'la yapıyorduk. Atina Aksoy'la başlatmıştı. Sonra biz on, bir dönem ondan işte bir gün onun programı bir gün benim oluyordu falan öyle bir şeydi. Atina'yı de çağırıyoruz. Ha ölüm. Et, ben, Bu ben 20. Çok yılda e, o da bizimle beraber olacak çarşamba günü geliyor. Yani hazırlık yapıyorsun. Ben bir dönemde şeyde yapıyordum evde yapıyorum. Sabah kalkıyorum saat 6.30'da evde düzeneyim vardı. O zaman DAT'la şey yapıyorduk. <gülüyor> Dataları yani şey programı olduğu gibi real time data kaydediyordum, anonsu vesairesi. Sonra kuryeyi çağırıp kuryeyle gönderiyorum. <gülüyor> Başak, <gülüyor> gözlerim açılmış vaziyette. Şimdi pazartesileri ben yapıyorum bayağı USB stickle. Evet USB stick'li. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Aynı bir kuşak böyle değişiyor işte yani. ki o bile kolaylıktı. Yani biz de aman ne kadar teknolojileri vakitatta evde kaydediyoruz diyorduk. <gülüyor> Duymak çok keyifli ya. Hatta kurye bile var. Kurye ile gönderiyoruz karşıye. Kurye var Evet, evet. yani. e falan. Şimdi bir transferle gönderiyoruz. Evet, USB bile gerekiyor. Bir transferle gönderiyoruz. Evet. O transferle bir şey çıkıyormuş. Evet. Sen de onu kullanmaya başlasan iyi olur artık. Evet, USB çünkü o kadar küçük ki bazen diz bannam düşüyor. Ama şöyle bir durum var. Şu stüdyo sıcaklığı hiçbir zaman onda olmuyor. Evet. Ee, yani Yol sorunu olmasa falan yani ben yine de bir radyo programını şeyde bu şu ortamda yapmayı tercih ederim. İşte tam o sebeple ben hep canlı mesela evet, geliyorum. Evet tabi canlı olmak getir. bir de canlı mesela şey e, müziği dinlemeyi seviyorum ben. Aynen evet. Hani aldık monte ettik sonuna ekledik falan onu, onu, onu pek sevmiyorum. Evet bu bizim eski kuşağın adetleri diyeyim ama şey daha aynı kanattaydı. Eee gözler biraz yerinden oynadı tabii şimdi bizi görmüyorlar ama <gülüyor> bu sohbet sandığı. Bence şu telefonu bir kez daha hatırlatalım. Evet. Evet. Evet açık radyo 12. Radyo şenliği dinleyici destek hattı 0212 343 40 40. Bir daha tekrar ediyorum. 0212 343 40 40. Ararsanız çok keyif alacağız. Mutlu olacağız. Peki arada bir şey daha çalalım. Ne e, getirdin? Ee, şey. Bu en son albüm. E, Meltem Ege'nin vokallerini yaptığı bir albüm var. Adı Songbook diye. Bulut Gülen Leşanova Ülker Nefesler'de. E, Ozan Musluoğlu basta, Ferit Odman davulda. Ben gitarda ve bestelerde düzenlemelerde, mertem egde, e, vokalde eski küçük şehir. Bunları önden, bu önder Focan kafadan söylüyor bunda. Ya. Hiç elinde bir şey yok okumak, okumakta olduğu bir şey yok. Onu da hatırlatayım dedim. <gülüyor> Oksu zo, bu rüya o kadim Is Çık Radyo'da müzisyen programcı dostumuz Önder Foca'nı ağırlıyoruz. Bize programcı dostumuz Başak Yavuz da yardımcı oluyor bu konuda. Birlikte sunuyoruz. Ben soru sorayım mı? Tamam. Açık Radyo'ya Ömer Adrayı <gülüyor> soru Eyvah. sorayım. Şimdiye kadar kaç programcı oldu Açık Radyo'da 20 yılda? 1100 küsur. Süper. Peki 100'ü aşkın ve 1122'yiymiş geldi. Ya bence Süper bir rakam. Yani bunu telaffuz etmek <gülüyor> lazım. Peki ilk günden bugüne devam eden kaç programcımız var? Ee, şimdi ben <gülüyor> düşünmeye başlayayım. Ee, bir kere e, Jacques Cohen var. İkinci günden başlıyor. Muammer Ketencoğlu var. Ömer Madra var. Ben Deniz varım. Evet ilk günden beri. Ee, ve tabii e, Cengiz Işılay var. Cengiz şulay var. Evet. Reha Uz da mı 20 senedir? Şey? Reha Uz X ...ilk programda yoktu galiba ilk dönemde hatırlamıyorum. Yani galiba 4 kişiyiz İltaş. aşağı yukarı. Yani ama bu tabii kendi başına iyi bir soru çünkü rekor gibi bir şey. Evet. Evet 20 yıl. Yani bayağı hani devlet memuru olsa bu kadar olur. <gülüyor> <gülüyor> yani şey hani maaşım alacağım diye gelse 20 yıl. <gülüyor> Ve bunların tamamının gönüllü yani bila bedel çalıştığını, düştüğüne üsttük kendileri neredeyse ödeme yapıyorlar. Yani bir sürü CD'ler alıyorlar, müzikler alıyorlar, programlar kullanıyorlar ki buraya daha etraflı bir yayın yapabilsinler diye. Evet. Biz mesela kendi aramızda paslaşıyoruz şimdi. Neyse bugün çok fazla laf rehabeye geldi. Şimdi o benim programıma şey yapıyor. Destek olmuş geçen gün. Çok komik. Mesela karısı destek olmuş. Yani kendi aramızda böyle paslaşıyoruz. Evet öyle düşünüyorum. Ben ona destek olamıyorum. Çünkü ona sürekli aynı kişiler destek oluyor. O yüzden böyle bir o, o, yer on, açılmıyor. On bir kişi desteği. Onun sponsoru var. O, o kim? <gülüyor> Rafael Kanzer. Rafael evet. Kanzer. <gülüyor> O da sınıf arkadaşımız tabii. <gülüyor> Londra'da oturuyor. Verdi. Diyorlar ki boş bulursam destekle. <gülüyor> destekle etmiyor çünkü kapattı. Verdi. Bayağı kapattı evet. Bir de bizim böyle bir ilişkimiz var. Ama çok var eski ama bir ilişki. 55'den bahsediyor. <gülüyor> 57'den yani şansın yok. Peki şeyi Önder'e bu sefer sen ne sormak istiyorsunuz? Geçen gün misafir etmişsin ama olsun Başak. Yine de. Önder so abi benim sorularım bitmez. Daha geçen günlerdeki gençcaz вокal yarışmasından sonra baya gece üç müydü dört müydü en son <gülüyor> yeter artık gidelim diyerekten sizi hala göndermiyorduk on dakika daha kal on dakika daha kal falan ee, benim aslında şöyle bir sorum var Önder abi bu kadar zamandır bu işi yapıyorsun hani hı hı. Ee, hiç eksilen bir şey oldu mu mesela yorgunluktan ya da zamandan dolayı eksilen bir şey oldu mu yoksa öyle bir şey belki de hiç yok mu? Ee, çok şey negatif tam, mi oldu? Şimdi tam tartamıyorum. Şimdi eskiden daha çok beste yapıyordum. Ve eskiden CD falan üretim daha sıktı. Yani yılda bir falandı. O da bir ihtimal şey diye düşünüyorum. Daha önceki yıllardaki birikim anca yola çıkmıştı yani. Onu yayınlama şansımız olmuştu. Ee, şimdi olmamasının nedeni o olabilir. Bir de çok fazla koşturmaktan şey olmaya başlıyor e, ilham ilham eksikliği başlıyor ya yani bir parça yazmak için bir şey lazım bir ilham lazım üzgün tülü sevinçli ...esprili, ne dersen de bir olay ama o olayları daha faz daha çok hani ıskalıyorum kaba tabirle bir ihtimal e, hmm. dolayısıyla da bir hani ilham gelip de bir, bir iki müzikal cümle yazıp sonra onu geliştirmekle ilgili son yıllarda eksiğim var. Yani bunu ben daha çok yazmak istiyorum. Yani geçenlerde de yine dediğim gibi o sohbet esnasında da aslında uzun uzun bunları konuşmuştuk biliyorum ama hani biz şimdi yeni başladık hani benim nesil kariyerimize ufak ufak yeni başladık çünkü cazda zaten herhalde 30'dan önce zaten pek bir şey olmuyor anladığım kadarıyla ee, yeni yeni daha kariyerimin 35 yaşında kariyerimin daha tomurcuk e, evresinde olarak ne kadar yani bu işin ne kadar zor olduğunu fark ediyorum ve hani biraz da bu yüzden eks, eksiliyor mu yoksa hani bir şekilde insan hep buna devam edecek gücü elinde buluyor mu? Çünkü hani sürekli olarak bir savaş halindesiniz. Bir defa zaten maddi bir karşılığı doğru düzgün yok. Ama müzik çok güzel. Hani müziğin peşinden böyle çılgınlar gibi koşuyor insan bir evet. taraftan ama bir taraftan cesaret verici şeyler oluyor. Sonra cesaretini kıran bin tane şey oluyor falan filan. Tökezliye tökezliye bizim gibilere ne dersin? Nasıl ümit verirsin? Bence hayatta her şey o. Eğer resim yapsaydın da öyleydi. Yani bir sanat ...la uğraşırsan veyahut herhangi bir işle uğraşıyorsan... ...onun ancak %30'u keyiflidir. Geri kalan %70'i meşakkatlidir. Ee, hazırlıkları... ...işte ne bileyim ben... ...bir proje yaptın... ...grubu toplayıp da onlara... ...prova... ...onlarla prova yapmaya başlaman bile bir olay olur. Değil mi? Bu işin meşakkatli kısmıdır. Ama sonradan iş bittikten sonra da... ...keyif almaya başlarsın. O şeyi işte... Publ zordur. Kendini tanıtman, duyurman zordur. Ee, çok fazla var. Şimdi eskisi gibi değil. Eskiden bir My Steves bir albüm yapıyordu. Bir yıl bir tek okumuşuluyordu falan. Evet. Şimdi şu anda şu saniyede herhalde... ...bu cümlem bitinceye kadar 500 albüm daha bitmiştir dünyada yani. <gülüyor> Herkes evinde kaydedebiliyor çünkü. <gülüyor> Dolayısıyla da... Bu sefer hani kolaylaştı ama bu sefer de görünmek zorlaştı. Çok fazla var. İnternette her şey var diyoruz ama bu sefer internette görünmek zor e, ve hatta yanlış bilgiye gitme ihtimali var falan. Onun için e, zor. Yani hayat zaten kolay bir şey değil. Bir tek bir şeyiz çok seviy olmak. Bir de sürekli üretmek lazım. E, ben şeyi seviyorum. Yani bazen işte Türk sanat müziğinden düzenlenmiş parçalar ki şimdi lafı gelmişken söyleyeyim 19 Mart'ta Bahçeşehir Üniversitesi'de saat 20'de bizim Swing Alaturk konserimiz var. Aziz Şenol Filiz Neyzen, Şenova Ülker Trompet, Ben derf Focan Gitar, Beşiktaş'ta Beşiktaş'ta Beşiktaş'taki beşiktaş. Erdal Akyol Kontrbaz, Ferit Odman da Davul. Türk müziği parçalarının caz düzenlemelerini çalıyoruz ama sonra bir zaman geliyor ki ben aman ya çok standart çalayım bölgesine geliyorum. Bazen kendi bestelerimi daha çok çalmak istiyorum. Bazen başkalarının bestelerini daha çok çalmak istiyorum. Bazen trio'ya yaslanmak istiyorum. Bazen yaylı sazlar kuarteti artı trio deniyorum. Vokalli projelerde yer. Yani birazcık da böyle çeşitliliği bol olması gerekir ki sıkılma ve bir yerde kalma diye. Evet taze kalıyor. Evet, yani Teşekkür bu... ederim. ederim. <gülüyor> çok yani meşakkatle beraber gerçekten seviyor olmak arasındaki bağı çok önemli. Ortaya Kesinlikle. koyman önemli. Yani yüzde yetmişi meşakkat bile olsa o yüzde otuz yetebiliyor Yeter. aslında. Yeter tabii şimdi. tabii. Ama hayatta her şey öyledir ya yani. Evet. Evet. Çok ilginç. Peki yani bir parça daha ve bitirebileceğiz herhalde değil mi? Nasıl yapıyoruz? Devam edebiliyorsak konuşalım. Biraz daha da çalalım. Ee, yani Mesela meşakkat deyince birden demin Önder'si'nin söylediği şey geldi. Kaç konser senede? 230 mu? 285, 285 konser yapıyoruz. 285 konser. konser. Nardis'te. Yani bu inanılmaz bir şey aslında. 13 yıldır oluyor bir de. <gülüyor> yani bunu ancak hakikaten çok seviyor olmak. Bu, evet. Bu ti evet. Ticaret için olacak iş değil yani. Değil. Bu büyük bir meşakkatı de beraberinde getiriyor buradan. Zuhale de bir günaydın demeyi imal etmeyelim hatta senin oğlana da. Evet. Onun da biri var. Onun Ali. da emeği var Aliye. Ve o, o zamanlar hep metal filan dinliyorduk. Evet. Evet. <gülüyor> Ali hatırlatıyorum katı. Baya evli barklı bir adam. Ama bir espirisi var. Ankara'ya konsere gidiyoruz. Bu da bizde geldi. Şimdi anlatayım. Tam o zaman Söğüt Özüme varanın durduğu yer. Oraya geldik. Şimdi orada bir alışveriş merkezi var. Görülmüyor. Orada arkada Türk Metal Sendikası yazıyor. Allah dedi. <gülüyor> Burası tam benim yerimmiş dedi. Çok iyi. Ben Ali de diyorum ya. ki. <gülüyor> içeride insanları düşünebiliyor musun? Deri giymişler ellerinde zincirler falan. Var. Türk Metal Sendikası. <gülüyor> <gülüyor> Boyunlarında şeyler falan. <gülüyor> i̇yi, i̇yi bir esprim doğrusu. <gülüyor> Artık metal dinlemiyor diye ee, düşünüyorum. Rock dinliyor. Rock. Caz, isteris de dinliyor. Aslında çok geniş şeyler dinliyor. O da seviyor her şeyi. Evet, ona da buradan bir günaydın diyeyim. Günün birinde de orasını babasının radyosunu <gülüyor> yakınında <gülüyor> da <gülüyor> geldi. Çünkü değil mi? Evet. Siz çok biz yakına geldik evet, size yani. Yakınız, evet, çok yakın. Evet, bayağı bir yakın. Neredeyse evet. çok biz yakın şık. mesafedeyiz. Komşu sayılırız evet. yani. Evet. <gülüyor> Evet peki bu arada dinleyicileri destek vermek için çağrıda bulunmayı da imal etmeyelim. Evet. Birinci gün biraz aksiliklerin de üst üste gelmesiyle yavaş gitti. Geçen yılın şeyini tutturamayacağız rakamını herhalde öyle anlaşılıyor ama gayret edelim bakalım. Tuttururuz no belki niye? Belki de, Tabii evet. Umudu ben kes... olumlu düşünüyorum. <gülüyor> evet 0 0212. 343 40 40. 0 212 343 40 40. Çok da güzel perküsif duyuluyor. Numara evet. bu arada benim çok hoşumluyum. <gülüyor> <bir. gülüyor> <gülüyor> Bunun bir şarkısını bile yapan bir, birileri vardı. Bir grup vardı değil mi? Geven, <gülüyor> değil de, mi? Geven de yapmıştı. Evet. O Başka bir e, bozuk olmayan numarayı söylemişlerdi. <gülüyor> Bugün <gülüyor> onu kullanamıyoruz tabii. E, şey, e, ne çalıyoruz? Şimdi bugünlerde... Erol Büyükburç'u kaybettik. Erol Büyükburç'u kızı Ajdan'la biz bir albümde beraber çalışmıştık. Caz şarkıcısı. Caz şarkıcısıydı. E, o albümde tesadüf yanımda şimdi geldi aklıma onu. E, Amerikalı müzisyenlerle çalıyoruz. E, Brian Lynch var trompette. Bruce Bartz da. New York'ta kaydolmuştu bu. E, Basta... E, Doug Weiss, Davulda Hugh Scott, gitar da ben. Ee, parçanın adı da sekiz, Türkçe sözlü o da. Ee, ona geçmeden Aydan Büyük Burcu'nda bir trafik kazasında çok genç yaşta 99'du vefat ettiğim. Doksan dokuzdu maalesef o da. 99, yani yirmi altı yaşında mıydı? Karşı o zaman yirmi altı yaşındaydı maalesef. Evet, yani bu ola... Trafik... Bu kayıttan üç yani ay, dört ay sonra of. maalesef, evet. Neyse onu da almış ee, olalım. Onu evet. da almış olalım. Ona da bir günaydın gönderelim buradan. Ve bir, ben de bir kez daha e, telefon numaramızı destek istediğimizi söyleyelim. Söyleyeyim. 343 40 40. Aan wat dat dan? Echt je hortada? Moet nu kinibis? <gülüyor> <gülüyor> çok iyi oldu Kusura bakmayın ya, Ömer Maduro öylesin Rica ederim efendim Gaz'a geldin de şimdi Önder abiyle Zuhal'in 8. yıl dönümleri için yazılmış Bir şarkı bu şimdi de tam onu konuşuyorduk Sizinle de paylaşayım istedim sevgili dinleyiciler Ve çok da önemli bir şey de Bence çok önemli bir şey söylüyordu Önder Yani Yıl dönümlerini Anmak bazen ...insanın çok yaşlı olduğunu filan da hatırlatıyor... ...diye olabilir mi? Kötü olabilir mi? ...diye soruyordun. Aksine dedi Önder de biraz önce... ...konuşurken... ...yani hep güzel şeyleri... ...hatırlıyor insan ve bu bir... ...devam etme konusunda... ...bir şey veriyor insana, şevk veriyor... değil mi? Bir de mutluluk veriyor... ...yani bir güzel işte insanlarla... Geçmiş, ...güzel zamanım olmuş... ...işte Açık Radyo'da 99'da program yapmışım... ...diyorsun aradan 16 yıl geçmiş... ...ve işte... Yani o stüdyoya girmişsin Çıkmışsın Keyifli Yani ne kadar güzel zaman Geçirmişim diyorsun Bir şeyin bir parçası olmuşum diyorsun Onda Hem de az zaman değil 16 yıl evvel aynı, aynı güzel diyorsun Yani Bu mutluluk veriyor insana Evet yani biz hakikaten Çok Hele Türkiye gibi yerlerde Böyle bir gelenek yok Yani yok. bir kurumsallaşmanın Uzun vadede hiç ya Hacı Muhittin, Hacı Bekir filan söylenir. O bile sallantılı şeyler böyle. Yok yo kurumsal bir geleneği yok yani ülkenin. O yüzden e, gerek böyle Nardis'in, gerek caz dergisinin işte mesela bizim programcılarımızdan Ali Bilge'nin 30. yıl e, hakemli Türkiye'nin tek iktisat üzerine bir dergiye hakemli analizlerden yer alıyor. 30 yıldır çıkarıyor ve çok küçük bir kadroyla. Bunlar çok e, önemli. Yani açık radyoyu e, kendini övme faslına girmek istemiyorum ama bu açıdan önemli bir şey. 1100 küsur programcının yer aldığı. Hala hazırda da 150'nin üzerinde insanın her hafta gelip burada irili ufaklı programlar yaptığı bir şey sürdürüyor olmak hoş bir şey gibi geliyor yani. Galiba iş şeyde yani işi tasarlayan ve projeyi koyan ve ondan sonra da onu o, o kişinin de yani veyahut o grubun da sebat edip sürdürmesi lazım. Çünkü otomatikman ...zaten gönüllüler falan çıkıyor... ...yani caz dergisi yazarları da gönüllü yazıyorlar... Aynen. E, ...alıyorlar şey aslında bir şey... ...ben de dört sene miktar, yazdım... ...bir miktar al, şey alıyorlar bazıları... E, ...ama... ...alıyorlar mı? Ha. <gülüyor> ...çok eskiler... ...var, onlardan bir iki tanesi alıyor ama... ...çok da, hani alıyorlar demeye... ...şeyler... ...ya zaten kim hani caz dergisinde... ...yazıp bir şey almak gibi bir şey... E, ...öyle bir şey ister yok... Ya da evet. hani on, on, ...onun şeyi var, keyfi var... Açık radyo programı işte sen Hakikaten bir misyona bir katkıda Bulunmaya çalışıyorsun e, Ama iş oradaki Orta çınarı sabit tutmak Orta ekseni sabit tutabilmek O da şey Sebata bağlı inanca bağlı Ve o işi Sevmeye bağlı hakikaten Evet yani inanç derken Azim gibi bir o şey Anlamda söyledim evet, evet. E, Bu arada Didem'in Şeyini de Dışarıda e, düzeltmesi de var. Önder Hoca'nın 15 dakika kadar önce sorduğu soruya açık radyoda başından beri bulunup program yapmaya halen devam edenler arasında ee, Jacques Cohen var, Cengiz Işılay var, Ömer Madra var, Hilmi Tezgör var, Halil Turhanlı var, Reha Uz var. Muammer ise bir dönem sonra başlamış. O da başlangıçtan yani, o, beri sayılır. O, başlangıçtan beri sayılır. Yani. Bu da ...bayağı sıkı bir kadro yani. Evet. 20 yıllık... Yani kaçar program yapmış oluyorlar bu insanlar? Ha, bir hesap de şimdi öyle sayarsan... <gülüyor> oh, yani. Kaç kelime hesap hesaplayalım mı? Of. Açık gazete... <gülüyor> evet. Ben <gülüyor> geçen... İki saat en az. O meşhur USB stick'ime baktım mesela bayağı bir dolmuş. Aa dedim bayağı bir program yapmışım sonra... Düşünüyorum şimdi. iki yayın dönemidir yapıyorum. <gülüyor> Bu insanlar yirmi sene yani kırk yayın dönemi mi ediyor? Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Önder abi albüm projem var mı yeni? Bayağıdır bir bekleyişteyiz. Ya bir sürü şey düşünüyorum. işte yaylılarla bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Aslında yaptım. Yani proje olarak yaptım. Çaldık canlı olarak ama evet. e, albüm halini daha tam kafamda oturtmadım. Eee Bu Swing Alla Turk 2'yi düşünüyorduk. Ee, bir belki tamamen standartlardan oluşan bir gitar, bass, davul trio albümü. Ama o standartlara benim yaptığım düzenlemelerle. Belki öyle bir şey. Ta, ta netleşmiş bir şey yok Başak. Evet ama bir vokal albümü değil sanıyorum enstrümantal evet, bir, bir albümü olacak albüm. değil mi? Evet. Merakla bekliyoruz. Türkiye'de mi kaydetmeyi planlıyorsun? Valla oralara daha gelmedin. Henüz Öcüm gelmedin. Anladım. Evet. Tamam. tamam. Yani böyle bunca yılın ardından yeni projeleri konuşuyor olmak da insana ayrı bir heyecan vermiyor değil. Bizim de var ama şimdi açıklamayacağım burada. Bir takım yayınlar bu 20 yıl içinde birikimimizi e, kısmen yansıtabilecek bir takım basılı projeler de var ama onu... Daha sonra belki açıklamak lazım ama dinleyicilere söyleyelim ki bu birikim yani hakikaten çok sayıda insan gelip gitti. Uluslararası simalar, önde gelen felsefeciler, müzisyenler, yazarlar, çizerler, karikatüristler vesaire onlarla yapılmış binlerce çok ilginç söyleşi, irili ufaklı var. Belki bunların bir birikimini yansıtabilmeyi düşünüyoruz. Yirminci yıl dolayısıyla ama daha fazlasını söylersem beni döver arkadaşlar. <gülüyor> ah merak etme <gülüyor> şimdi. Benim bir küçük sorum var aslında. Bu Açık Radyo isminin hiçbir alternatifi var mıydı mesela Açık e, Radyo ismini koyarken? Ee, şimdi bu çok iyi bir soru. <gülüyor> Efendim Açık Radyo Açık'tan başka hangi isim olabilirdi? Telbet aklımıza <gülüyor> bu geldi ve hemen kabul gördü. Katya'n böyle olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Tam aksine e, isim bulmak lazım dendi. Peki baktık e, ben açtım Türk Dil Kurumu sözlüğünü önüme ve kelim adam başladım ve bazı işaretleyebilecek kavramları yani böyle bir şey işaretleyebilecek kavramları işaretleyerek gittim. Sonra e, arkadaşlardan galbatila idi e, Aksoy. Tamam, vaktin doldu. Artık isim lazım bize, öyle dediler. Baktım, ha harfine kadar gelebilmişim. Dönüp baktım, a da açık iyi duruyor. Tamam, açık olsun dedim. Kimse beğenmedi önceleri. Onu da söyledik. Ya mi? böyle isim mi olur filan dediler. Ben de hakikaten ya çok iyi değil galiba filan demiştim. Ama <gülüyor> kaldı ve çok memnunuz. Ama ismimiz. bence şeyi yansıtıyor bir şeyin yayın politikası. Evet, evet, evet. Değil mi? Yani çok Yani böyle bir komik hikayesi var ama e, bence de çok uygun ve yani açık toplumu, e, evet. demokrasiyi, e, bütün bütün o olumlu, kara, şeffaflığı. Karnatın tüm evet. seslerinin açık, açık olması. Vallahi. Evet falan, yani bütün sloganları falan da çok güzel geliyor. Yalnız bir şey daha geldi aklıma şimdi. İlk şeyde band frekans şeyi 94.8'di. Orada i̇şte. bir problem oldu. 9'a kayıldı ve mutlu olmuştuk. Al alabiliyor <gülüyor> aynen öyle onu da başka bir zaman başka bir macada anlatayım yani hafif mafiyoz ilişkiler içine bile girmek zorunda kaldım oh. <gülüyor> o, o 8'den 9'a <gülüyor> geçmek için <gülüyor> geçmek için ama e, hallettik <gülüyor> bunlar acaba basılı şeyin içinde olacak mı bu detayları da duyabilecek miyiz bu sonuncusu hayır ama. <gülüyor> <gülüyor> peki galiba Sonuna erdiyor, son derece keyifli bir sohbetti. Önder hocan çok teşekkür ederiz. Güzel Bizim derim keyif aldığımız için epey zaman olmuş, özlemişiz de yani. Başak Yavuz aynen öyle çok teşekkür ediyoruz. Ne çalarak bitiriyoruz? Şimdi bu 19 Mart'taki konserimizin kadrosu aşağı yukarı on o grupla yaptığımız 2007 albümümüz Swing AlaTurk albümünden bir Türk müziği parçasının düzenlemesi e, şey Eros Sayam bestesi Cici Kız'ın düzenlemesini dinleyeceğiz. Harika e, bu arada hemen bir şeyi de belirteyim Telefon. müjdemiz geldi telefonumuz düzeldi arkadaşlar 40'tan 41'e büyüdük Evet ve gevendenin bestesini bile yaptı ve söylediği nihayet o telefonda kullanabileceğiz jingıllarımızı da artık 343 41 41'i arayabiliyorsunuz şöyle el, terimi silim dökeyim <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bugünkü şeyler teknik aksaklıkların yavaş yavaş düzelmekte olduğunu ve dinleyicileri hasretle beklediğimizi de söyleyelim. Her aslan da burada yokken onun rekorunu kıramayacağımız aşikar ama gene de bir kuvvetli destek beklediğimizi söyleyelim. Çok teşekkür ederiz. Telefonumuz 343 41 41.